İyi ama, proteini nereden alıyorsunuz? Bu ve buna benzer amalar, örneğin, et ve süt ürünleri tüketmeyince kendini sağlıksız hissetmiyor musun? Gibi sorular, et ve hayvansal ürün tüketmezsek yetersiz beslenme yüzünden ölümle burun buruna geleceğimiz fikrine tutunmak için gösterdiğimiz umutsuz ve beyhude çabalarımızın birer parçası. Yani bu amalar, hayvan yemenin gerçekten bir zorunluluk olduğunu ileri sürüyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, ana akım tıp uzmanları, vegan bir beslenmenin sağlıklı olduğunu kabul ediyor. Yeterli protein alımı, vegan bir beslenmeye karşı çıkmak için en sık kullanılan sebep olsa da, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'da yıllardır yayınlanan çalışmalar ve raporlar vegan bir beslenmenin bol bol protein sağladığını doğruluyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı vegan bir beslenmenin yeterli miktarda protein sağlayabileceğini açıkça belirtiyor. Açık ve net olalım. Vegan bir beslenmenin hayvansal ürünlerin sağladığı kadar protein sağlayamayacağını gösteren hiç ama hiç kanıt yok. Sözün özü bitkisel gıdalarda bol bol protein var.